İç Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Programın başında da anons ettiğimiz gibi Beyoğlu Senin projesini konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Miray Özkan, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü'nden şehir plancısı ve e, müdürlüğün katılım koordinatörü ile yayına katıldı. Miray, hoş geldin ve çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Hoş bulduk İçsen. Evet, Beyoğlu senin sloganını belki İstanbullular gördüler e, bilen bir müddettir. Aslında e, izlemeye çalışıyoruz aslında çok kapsamlı e, bir işin işbirliklerinden e, oluşan ve katılımcı modelle tasarlanmış e, büyük bir projenin başlığı aslına bakarsan bu e, oldukça da çekici. Beyolu senin doğrudan e, aslında yurttaşlarla, İstanbullarla e, muhatap olan daha sloganından itibaren bir proje olması hasebiyle de dikkatimizi ayrıca cevap ediyor ayrıntılarını konuşacağız e, projenin e, neleri kapsıyor e, nasıl bir vizyonla başladı sorularımızı yönelteceğiz şimdi sana bir kere katılımcı bir modelle tasarlandığını söyledim galiba bu e, en önemli vasıflarından birisi e, Beyolu senin projesinin nasıl yola çıktınız ve yapılandınız ve temel hedefler e, neydi e, eğer uygunsa senin için de bu şekilde başlayalım süreçimize Tamamdır. Ee, aslında Beyoğlu seninle gelmeden önce biz Şehir Planlama Müdürlüğü olarak neler yapıyoruz? Biraz belki bundan bahsedelim. Çünkü planlama pek te e, yani herkesin e, çabuk anlayabildiği ya da gündeminde olan bir konu değil. Ama aslında bizim öyle olmasını istediğimiz bir konu. Şehir Planlama Müdürlüğü e, eskiden beri il bazında, ilçe bazında ya da işte mahalleler bazında planlar yapmayla yükümlü bir müdürlük. E, bu kapsamda da stratejik planlar, tektörel planlar, nazım imar planları yapılıyor müdürlük kapsamında. E, yaklaşık iki yıldır da bu müdürlük içinde bir katılım koordinatörlüğü kuruldu. E, yani bir faaliyette. E, katılım koordinatörlüğü de bu yapılan plan çalışmalarını e, plan yapan ekiplerle birlikte e, beraber insanları katarak nasıl yaparız diye yapabiliriz diye akıl yürüten ve bu konudaki faaliyetleri yürüten bir grup. Biz bu müdürlük şey, planlama müdürlüğü içinde e, plan grupları beraber çalışarak planları daha katılımcı, daha şeffaf Hı. nasıl yapabiliriz? bununla ilgili bilgilendirmeleri nasıl yapalım, kimlerle görüşelim, kimlerle önce, sonra kimlerle, hangi araçları kullanalım, hangi modelleri geliştirelim diye çalışan bir grupmuz. Avcılar'da yaptık, Adalar'da yaptık bir çalışma, Bakırköy'de yaptık, şimdi Ataşehir'de, Fayataş'a da, Ümraniye, Tepe de bu tür çalışmalar yapıyoruz. Beyoğlu'da aslında bunlardan bir tanesi fakat Beyoğlu çok daha kapsamlı bir çalışma, böyle bir kurumsal yapılanma içerisinden çıktı Beyoğlu senin projesi. aslında. Beyoğlu stratejik plan çalışmalarının e, adı oldu. E, i̇lçe genelinde bir e, bütünsel bir bakış açısı oluşturmak amacıyla aslında yola çıktık. Hı. Beyoğlu İstanbul'un pek çok merkezi ve yani Beyoğlu'nun geleceği tüm İstanbul'un geleceğiyle bütünleşik. E, bu nedenle de öncelikli alanlardan biri olarak düşündük Beyoğlu'nu. Ve Beyoğlu'nun planlama hukuku açısından çok büyük bir karmaşa var. Hı farklı büyük projeler var. Yetkiler farklı şu. Turizm Bakanlığı'nın yetkili olduğu yerler var, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkili olduğu yerler var. Çeri planları ilan edilmiş bölge var, turizm bölgesi var vesaire. İptal edilmiş planlar var. E çok fazla problem, planlama hukuk açısından da çok fazla problemim konu var. Hı hı. E, bunların üstünde, üstesinden gelebilmek için ya da yani Beyoğlu'na başka türlü bir arada bakabilmek mümkün olmadığı için bir Beyoğlu ilçesi genelinde bir e, stratejik plan çalışması ihtiyacıyla yola çıktık aslında. Ve, e, ve Beyoğlu İstanbulluların da söz sahibi olmak istediği bir yer, kararlara katılmak istediği bir yer. E, bu nedenle biz bu çalışmayı e, katılımcı bir şekilde yürütmek, baştan sona şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütmek ve Beyoğlu'nu ilgilendiren tüm kentsel, kamusal konuları bir arada değerlendirmek istedik bu planla birlikte. Tabii ki plan süreçlerinin gerektirdiği bir takım teknik, bilimsel analizler de var. Evet. Onlarla beraber, onları da tartışarak... E, Mümkün olduğunca fazla grubu ve kişiyi sürece katarak bir çalışma yapmak için yola çıktık. Evet burada anahtar kelime galiba birlikte e, kelimesi oluyor. Çok karmaşık dediğin gibi e, Beyoğlu deyince anlatılan hem çok katmanlı bir alandan bahsediyoruz hem de dediğin gibi pek çok e, yetki e, sahip mecranın da üst üste olduğu. Kolay kolay da aslında şehirlerin de yolunu bile bulmakta belki zorlanacakları bir manzaraya dönüşmüş vaziyette Beyoğlu ve bunun içinde bütüncül bir bakışla aslında bir nasıl diyeyim yol haritasının çizilmesinden bahsediyorsun aslında yanlış anlamıyorsam. Peki katılımcılık kısmına daha da vurgulamak önemli diye düşünüyorum Beyoğlu senin de ayrıntılarını konuşuruz. ...web alanında... ...İBB Şehir Planlama e, Müdürlüğü'nün... E, ...herkesin erişimine... E, ...açık olan araştırmalarınız da var... ...farklı e, perspektiflerden aslında... ...şehre baktınız... ...burada daha 2019 yılında aslında yapılmış... ...bir katılımcı planlama... E, ...araştırmasını da görüyoruz... ...zannederim... ...hani başından e, beri de... ...yani bu projenin başlangıcından beri de... ...katılımcı olarak tasarlanmasından e, ...kastın... E, ...bu idi... ...peki... ...hakikaten... E, ...şu anda katılım için... ...somut olarak... Nasıl bir işleyişiniz var bildiğim kadarıyla görebildiğim kadarıyla bir kere Beyoğlu dendiğinde çok büyük bir alandan 45 mahalleden bahsettiğimizde ben belirtmek isterim. Farklı demografiler ve sosyal yapılar mevcut biraz aslında sizin zihninizde daha doğrusu çalışma alanı olarak seçtiğiniz Beyoğlu'nun şöyle bir genel haritasını çizebilir misiniz kimlerle muhatap vaziyetlesiniz şu anda? Evet, tabii ki. E, ve yolu söylediğin gibi 45 mahalleden oluşan bir yer. O yüzden de biz ilk e, çalışmalarımızı mahalle misaförüyle yaptık. Önce tek tek bütün mahalle ziyaret ettik ve onların gündemlerini, onların sorunlarını öğrenmek istedik. Biraz anlamaya çalışmak üzere başladık aslında. Çünkü en baştan tasarlayabileceğimiz bir süreç değildi. Tüm paydaşlarını tanımıyoruz, tüm profillerini tanımıyoruz. Bu nedenle tanımak için neler yapabiliriz diye tanışarak ve tanışırken de bu süreci beraber kurgulamak üzere desteklerini isteyerek paydaşlarla görüştük. Öncelikle muhtarlarla başladık dediğim gibi. Sonra örgütlenmeleri inceledik, sivil oluşumları inceledik ve e, hak temelli oluşumları ilk önce dinlemeliyiz diye düşündük. E, en dezavantajlı konumda olanları, en çok derdi olanları ilk önce dinlemeliyiz diye düşündük ve hak temelli oluşumları da konularına göre gruplayarak onlarla görüşmeye başladık. E, ve açık yani bulduğumuz... Bizim işte literatürden, listelerden, işte dernekler vesaireden aldığımız tüm verilerden BB e, yolunu çalışan e, araştırmacıların da e, listesini, verisini tutarak hepsinden yola çıkarak grupladık ve toplantı, odak grupları haline ilk önce toplantılar yaptık ve burada bir çağrı da yaptık. Beraber çalışabiliriz? Sizlerin desteğinizi bekliyoruz diye. Böylece biraz sorunları tanıyarak e, yola devam ettik. Bu bahsettiğim sitede de bulunan bir arşiv var. E, o arşivi oluştururken de Güncel Beyolu ile ilgili kim çalışmalar yapmış, nedir bu çalışmaların içeriği, kimler ve nasıl, hangi yöntemlerle yapmışlar, bunlarla beraber biz çalışabilir miyiz gibi yola çıktık. O yüzden Beyoğlu'nu çalışan uzman, araştırmacı ve sivil toplumlarla da işbirliği sürecini başlatmış olduk. Hani bu çalışmaları nasıl daha görünür kılarız, bu çalışmalar, bu plana neler e, girdi, nasıl girdi oluşturabilir, bütün bunları karşılıklı istişare ederek bu gruplarla görüşerek inşa ettik aslında e, diyebiliriz e, bu süreci. Evet bir yandan da bu çok önemli tabii ki sıfırdan başlamanın adalet bakımından da büyük bir sorun teşkil edeceği e, ayrı bir konu ama tabii ki hali hazırda çok karmaşık bir problemi ele alırken aslında bugüne kadar ortaya getirilmiş çalışmalardan faydalanmak da pragmatik olarak da çok önemli diye düşünüyoruz ama bir biçimde hani kurumsallık kültürünün Türkiye'de biraz zayıflamış, zayıf olduğunu da söylersek aslında bu jest yine de çok önemli gibime geliyor. Beyoğlu hakkında bugüne kadar yapılmış çalışmalar hali hazırda devam eden hak adalet çalışmalarından bir şemsiye altında bir araya getirilmesinin ilişkin jestinde öneminin altını çizmek isterim. Bu arada bahsettiğim sitede nokta. İstanbul ee, bizi dinleyenler de buradan bakabilirler ee, ayrıntılarına e, az evvel andığımız e, arşivler de burada herkesin erişimine açık söylediğim gibi. Ben şimdi az evvel e, bugüne kadar olan çalışmaların ve birikimin de bir şekilde değerlendirmesi epey önemli demiştim. E, yani bununla bağlantılı e, belli bir manada bağlantılı önemli bir kısmı daha var aslında Beyoğlu senin projesinin. Ben bu kısmı özellikle çok çok önemsiyorum. Beyoğlu'nun e, geçmişine de bakıyor olmasın. Zira bugün evet bir karmaşadan bahsediyoruz belki ama aslında çok katmanlı Kimi zaman hakkı teslim edilmemiş değeri verilememiş pek çok mirası da barındırıyor aslında Beyolu senin projesinin Beyoğlu'nun tarihiyle olan ilişkisine ilişkinde birkaç söz söylemeni rica edeceğim. Özellikle son günlerde Popüler mecrada da malum bir dizi aracılığıyla da çok konuşuldu aslında Beyoğlu'nun o eski yapısı belli bir nostalji ilişkisiyle belki aslında oldukça da problemli bir alan denilebilir galiba değil mi neler düşünüyorsun bu konuda? Yani Bayoğlu'nda bütün konular aslında epey karmaşık ve çok boyutlu ele alınması gereken konular ve böyle bir çırpıda herkesin anlayabileceği, algılayabileceği ve yutabileceği meselelerde değil. O yüzden bu senin bahsettiğin Beyoğlu'nun geçmişi toplumsal hafızası. Beyoğlu'nun ana konulardan biri olarak belirlendi bu süre içerisinde. Çünkü çok ciddi bir hafızısı ve kültürel mirası var ve bu kültürel mirası oluşturan toplumsal gruplar ve bir ve çatışmada da bir tarih var. Dolayısıyla burada biz hak temelli bir koruma anlayışı. Geliştirmek üzere yola çıktık. İstanbul'un genel vizyon çalışmalarında da böyle bir bakış açısı var. Adalarda da bunu takip ettirmeye çalışıyoruz. Yani bu mirasın sahipleri kim? Bu miras nasıl yaşatılabilir? Bu mirasın bugünkü kullanıcıları kim? Bugünkü kullanıcıların haklarıyla işte mülkiyet hakları olanların ilişkisi nasıl? Bunu yani bugün herhangi bir plancının tek başına oturup karar verebileceği bir konu olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle de bu konuyu biraz masaya yatırmak. Üzerinde konuşmak, biraz da görünür hale getirmek gerektiğini düşünüyoruz başlangıç olarak. E, bunun da bu bunları konuştukça, tartıştıkça üstte inşa edilerek herhangi bir politika geliştirilecekse bunun üzerine geliştirilir, geliştirilmesi gerekir gibi bir bakış açımız var aslında. O yüzden e, genel çerçevesi ve ilkesi bu şekilde diyebilirim. Ama nasıl bir politika geliştirilecek, geliştirilecek bu konularla ilgili? Bunları işte öncelikle şu aralar yaptığımız gibi daha farkındalığı geliştirmeye yönelik etkinliklerle destekliyoruz. Biz bir süre sonra işte paneller yaptık. Birkaç panelimiz daha olacak bu toplumsal hafızasıyla ilgili Beyoğlu'nun. Sonra da atölye ve çalışma grubu çalışmaları da bu meseleyi nasıl ele alacağız ona bakacağız birlikte. Evet panellerden biraz bahsedebilir misin rica etsem? Ee, başladı ve devamı olacak ve çok kapsamlı hakikaten. Şimdi doğrudan böyle sormak da belki biraz haksızlık olacak sana ama yine de ilgilileri eğer duymamışlarsa haberdar olsunlar çok isteriz. Ee, evet aslında iki tane panel yaptık şimdiye kadar. Bir tanesi e, Beyoğlu'nda Kent Yokuşluğu ile ilgili bir paneldi. Bunu biz yüz yüze gerçekleştirdik. YouTube kaydını da siteye koyduk. Orada evsizlerden, kağıt toplayıcılardan bahsettik. Onların yaşadığı sorunlardan, ihtiyaçlarından bahsettik. Gıda topluluklarından bahsedildi. Aslında çok verimli bir paneldi. Yani meraklısına da tavsiye ederim kaydını izlemesi. Bizim için çok öğretici oldu diyebilirim. Bir de müzelerle ilgili bir panel gerçekleştirildi online ortamda. Orada güncel müzecilik yaklaşım. Çünkü yani toplumsal hafızayı koruma ya da yaşatma araçlarından bir tanesi müze ise bu meseleye nasıl bakmalı? Güncel yaklaşımlar nelerdir? E, genel temalı bir e, panel oldu. Orada da müze müzecileri davet de ettik. Sonunda da bir forumla bir genel bir tartışma da yapıldı. O da çok e, planı besleyen bir panel oldu diyebilirim. E, önümüzdeki süreçte de e, hem e, ya yani pek çok konuda panel planlıyoruz. şimdi planlama aşamasındayız ama e, Aralık ayında epey yoğunlaşacak. Mekan Beyoğlu'ndaki farklı mekanları da kullan, kullanmayı planlıyoruz bu paneller için. Bazıları da online olmaya devam edecek. E, kültürel mirasla ilgili, yine, hak temelli korumayla ilgili bir panel e, olacak. E, ekoloji, Beyoğlu'nun ekolojisiyle ilgili bir panel planlıyoruz. E, göçmenlerle ilgili bir çalışma yürütülüyor, bir araştırma e, araştırma yürütülüyor. Yine bizim e, çalışmalarımızı destekleyen, onun o araştırmanın sonuçlarını açıklayan bir panel planlıyoruz. E, Arafta bir Beyoğlu çalışmasıyla içindeyiz Onun e, bir ...forumu ya da paneli olacak. Daha pek çok panel var. Bunları aralık sonuna kadar tamamlamayı istiyoruz. Belki ocağı da biraz kalır. Evet. Evet, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü'nden katılım koordinatörü Miray Özkan'la birlikteyiz. Miray, bu arada bu etkinliklerin kolay takip edilebilmesi için ben tabii ki kendi takipiminde mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyorum ama dinleyicilerimizi yönlendireceğim başka mecralarda var mıdır? Sosyal medya olsun ya da web sitesi gibi. Tabii ki bunlardan hemen bahsetmek isterim. ve senin.ist senin .ist üzerinden. Ee, etkinliklerimizi güncel olarak takip edebilirsiniz. Ee, bu bir yöntem. Sosyal medya hesabımız var. Ee, Twitter'da ve Instagram'da tüm etkinliklerle ilgili duyuruları paylaşıyoruz. Ee, ayrıca beyozunsenin.is üzerinden başka katılım mecralarımız da var. Bunlar da kullanılabilir. Ee, mekansal işaretleme uygulaması var. Oradan işte beyozun mekanlı sorumlu olarak gördüğünüz noktalar varsa, görülen noktalar varsa onları işaretleyip Oradaki kategoriler kapsamında işaretleyip e, talep ya da sorun ya da e, talep gibi notla düşüp belirtebiliyorsunuz. Biz onu sonra e, analizini yapıp mekanda nelerden daha çok bahsedilmiş, ne tür ihtiyaçlar ve sorunlar var onlara ilgili bir analiz yapacağız. Onu da... O da epey keyifli bir uygulama. Tavsiye edelim. Evet, bu uygulamanın başlığını tekrar söylemeni rica edebilir miyim? Yolviselin.is'te girdiğinizde orada mekansal işaretleme diye yukarıda yazar. Oraya tıkladığınızda o sizi zaten yönlendiriyor. Evet harika. Peki şimdi aktif olan etkinlikler de var. Onu da atlamayalım tabii ki. Ee, hazır ...yayında belli bir güncelliği de tutturalım. Ee, bir kere bir dizi tur var... ...Beyoğlu'nda gerçekleştirdiğiniz. Kimileri belli işbirlikleriyle oluyor. Aslında pek çoğu öyle galiba... ...Kardes ekibiyle yaptığınız bir e, tur var. İBB Miras'la çıkacağınız bir tur var. Biraz oralara da bakalım mı? Zahmet olmazsa. Aa, evet. Ee, işte başta söylediğim gibi biz böyle bütün bu oluşumlarla... işbirliğini açık bir zeminde ilerlediğimiz için... Onla, ...onlar da buna cevap verdiler. Çok sağ olsunlar. Kardeş uygulamasını bizim ekiple beraber yaptılar. Bebe Miras bir tane tur yapıyor şimdi. Karakutu Derneği'yle bir tur yapıldı. Arkeologlar Derneği'yle bir tur planlanıyor Galata çevresinde. Birkaç tane daha planlamaya çalışıyoruz. Bizim için önemli Beyoğlu'nu gezmek. Haliç'le ilgili belki bir tane yapmayı planlıyoruz. Beyoğlu'nu görmek ve gezerken orada vakit geçirerek üzerinde konuşmak biraz daha anlamlı geliyor. O yüzden bu turları da e, ekledik. Evet. Hakik evet bu, bunlar da hakikaten e, çok önemli. Az evvel temas etmeye çalıştığımız e, bir dizi e, mevpumla da iyice hemhal olmak için e, önemli tırnak içinde arayüzler olduğunu olduğunda düşünüyorum bunun. Evet çok teşekkür ederim e, zaman ayırdığın için e, Açık Radyo'ya, Açık Radyo dinleyicilerine. Pek çok şeyim ...de konuşma imkanımız e, olmadı aslında... Beyolu senin nokta isti... ...ben bir kere daha vurgulamak isterim... ...burada e, Beyoğlu'nun... E, ...aslında e, birkaç... ...nitelemesi de e, var... E, ...bir biçimde sizin bakışınızı... ...Beyoğlu'na e, yaklaşmanızı... E, ...da özetleyen temalar bunlar... ...yaşanabilir Beyoğlu, üreten Beyoğlu... ...yaratıcı, dayanıklı, hatırlayan... ...ve adil Beyoğlu demişsiniz... Ardarda e, arda. e, ...az zamanımız kalmış olmakla birlikte... ...bu... E, Kategorileri ve işaret ettiği e, problemleri de kısaca e, söyleşinin ilk bölümüyle bağlantılarak değerlendirme mümkün mü? Tabii ki. E, altı tane tanı belirledik. Bu temaları da bahsetti, başta bahsettiğim yaptığımız hazırlıklardan, analizlerden ve e, bu e, muhtarlarla görüşmelerden, e, odak grup toplantılarından bir değerlendirme yaparak, bir e, kapsayıcı olmasını düşünerek e, her konuya nasıl değinebiliriz ve bunu nasıl aktarmamız kolay olur diyerek bu altı temayı belirledik. Hı -hı. Ve e, bundan sonra planı oluştururken de çalışma gruplarını ve atölyeleri de bu alt temayla e, yürütmek ve planı bu altı temanın üzerine kurgulamak istiyoruz. Hı -hı. E, bu alt tema genel olarak her şey kapsama iddiasıyla çıktı. Tabii fakat bunların kesişen çok noktası var ve bir mekansal bir e, şema da üretilecek. O yüzden bütün bu kesişimler o mekansal şemanın üzerinde çıkacak e, diye düşünüyoruz. Hatırlayan Beyoğlu temasıyla biraz evvel bahsettiğimiz gibi bu Beyoğlu'nun toplumsal belleğini ve kültürel mirasını ele almayı inanmıyoruz. Yaşanabilir Beyoğlu teması daha çok e, mekansal, e, mekan, kent çevresine, kentsel çevreye ilişkin, mekansal ihtiyaçlara ilişkin, e, daha iyi bir kentsel çevreyi nasıl yaratabiliriz konularına ilişkin e, temamız. Yaratıcı Beyoğlu, Beyoğlu'nun kültür sanat e, yaşantısıyla alakalı bir Tema üreten Beyoğlu Beyoğlu'ndaki Beyoğlu'nun ekonomisiyle ilişkili bir tema malum çok turizme dayalı bir ekonomi evet. şu an yükselişte fakat Beyoğlu'nun çeşitliliğinin kaybolma riski var o yüzden bu çok önemli bir konu bizim için Beyoğlu'nun yerel üreticileri ve ekonomiyi döndüren diğer sektörleri de turizmle beraber nasıl beraber ele alabiliriz konusunu burada değerlendireceğiz dayanışlı Beyoğlu konusu hem deprem hem sel bu ikisi de Beyoğlu için çok acil konular. Evet. Hem de ekolojik krizle e, nasıl ilişkilenecek Beyoğlu, bu konuyu, ilgilen, ilgilen, bu konuyu da ilgilendiğimiz tema olacak, oluyor daha doğrusu. Hı hı. E, Adil Beyoğlu da, yine bu da Beyoğlu'nun en temel konularından bir tanesi çünkü Beyoğlu e, hem kendi içinde çok ayrışmış toplumsal olarak diğer sosyoekonomik gruplar açısından, hı hı. hem de çok dezavantajlı diyebileceğimiz, yani literatürde böyle söyleniyor diye bunu kullanıyorum, e, grubun bir arada olduğu, hayatı tutulmaya çalıştığı bir yer. O yüzden sosyal politikalar geliştirilmesi bu sosyal politikalar ilişkin mekansal ihtiyaçlarına çalışılmediği konusunu da Adil Bey olduğumuz kapsamında değerlendireceğim. Evet hakikaten birbiriyle kesişen ama ayrı ayrı da büyük hayatiyet taşıyan temalar bunlar. Yani kolaylıklar diliyorum. Bu süreç ancak sizin de tasarladığınız gibi katılımcı bir şekilde galiba ele alınabilirdi. Çünkü öyle bir şey hissiyat içindeyiz ki aslında gerçi tüm dünya çapında ama başta ülkemizde olmak üzere hani aynı anda pek çok kriz birden yaşanıyormuş gibi bir biçimde galiba Farklı bakış açıları ve farklı problematikler birbirleriyle kesişiyor olsa da farklı problematikler teşhis ederek ancak altından belki kalkabiliriz diye düşünüyoruz. Evet Beyolu senin e, projesi ne olabildiğince değerlendirmeye çalıştık. Etkinlikleri de takip edeceğiz. E, belki başka vesilelerle yine yayında buluşuruz. Miray Özkan bu akşam bizlerle birlikteydi. Bebek Şehir Planlama Müdürlüğü'nden doktor şehir plancısı ve Katılım koordinatörü olarak. E, eklemek istediğin son e, bir şeyler var mıdır e, Miray? Son sözü sana e, bırakarak ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum İlginç. E, eklemek istediğim aslında e, şu olabilir. E, bizim e, bir de bahsettiğim bir senin nokta ve sosyal medya hesaplarınızı e, takip e, etmeniz mümkün çok önemli. Çünkü biz mümkün olduğunca fazla insanı bu sürece katabilmeyi, mümkün olduğunca fazla görüşü bu sürece dahil edebilmeyi istiyoruz. O yüzden bizleri takip etmenizi ve sürece katılmanızı rica ediyorumla bitirebilirim. Açık dergi.